Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu ve ambargo. Kral Necâşi'nin Müslümanlara karşı takınmış olduğu müsbet tutum karşısında telaşlanan Mekkeli devlet adamları kendi aralarında toplanarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme kararı aldılar. Şeytan fikirli Ebu Cehil'in ortaya attığı bu öldürme işini kim yapacaktı? Çünkü herkes bu işi bir başkasının yapmasını istiyordu. Nihayet derin sessizliği bozan bir haykırış duyuldu. Gür sesli biri onu ben öldüreceğim dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme işini Hattab'ın oğlu Ömer üstlenmişti. Güçlü, kuvvetli olduğu kadar sözünü sakınmayan, hiç kimseden korkmayan, bilakis etrafına korku saçan bir adamdı Ömer. Mekke'deki diğer İslam düşmanları gibi o da Müslümanlara işkence ediyor, onları baskı altında tutmaya devam ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye giden Ömer, yolda Abdullah'ın oğlu Nuaym'la karşılaştı. Nuaym'a Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye, sellem öldürmeye gittiğini söyleyince Nuaym ona şöyle dedi. ''Sen çıldırmışsın ya Ömer. Sen Muhammed'i öldürürsen ailesi seni sağ mı bırakır sanıyorsun?'' ''Sen önce kendi aileni düzelt.'' ''Vallahi enişten Zahid ve kız kardeşin Fatıma da onun dinine girdiler.'' Sinirden her tarafı titreyen Ömer hemen eniştesinin evine gitti. Onlar içeride Kur'an okuyorlardı. Önce evdekileri döven Ömer okudukları şeyleri göstermelerini istedi. Eniştesi Said çekinerek elindeki Kur'an sayfelerini Ömer'e verdi. Ömer elindeki sayfeleri okuyor, okudukça da rengi değişiyordu. Ömer, Ömer'likten çıkıyor ve Hazreti Ömer oluyordu. Hidayet cereyanı bütün vücudunu sarmış, anlatılması güç bir saadet havasına bürünmüştü perisliğe ait çizgiler vücudunu kaplamış olan ter damlalarıyla adeta dışarıya atılıyordu. Heyecan dolu sevinciyle şunları söyledi. ''Bunlar ne kadar güzel sözler, bunlar ne kadar güzel sözler.'' Allah'ın sözleri güzel olmaz mıydı? Daha sonra Ömer, Erkam'ın evinde bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek Müslüman oldu. Teslim oldu. Ömer'in Müslüman olmasıyla Erkam'ın evi bayram yerine dönmüştü. Müslüman oluşu... Bir fetih olan Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra Müslümanlar Kabe'yi açıkça tavaf etmeye ve Kabe'de açıkça namaz kılmaya başlamışlardı. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine... Habesistan'a hicret eden Müslümanların orada emniyete kavuşmaları, diledikleri gibi dini yaşamlarını sürdürmeleri beri taraftaysa Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman oluşları Mekke'li müşrikleri çileden çıkarıyordu. Habesistan hicretiyle İslam her tarafta duyuluyor. Hazreti Hamza ve Hz. Ömer'in İslam'a girişleriyle de Müslümanlar Mekke'de kuvvet kazanıyorlardı. Müzik Nitekim o zamana kadar Erkam'ın evinde gizlice yapılan ibadet Hz. Ömer'in Müslüman oluşuyla Kâbe'de açık olarak yapılmaya başlandı. Bütün bu gelişmeler üzerine Mekke hükümeti toplanarak Müslümanlara sosyoekonomik bir ambargo uygulamaya karar verdi. Müslümanlar uygulanan bu ambargoyla tam bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Bu karara göre... Hiçbir şekilde Müslümanlarla temas edilmeyecekti. Ne onlardan kız alınacak ne de onlara kız verilecekti. Müslümanlardan hiçbir şey satın alınmayacağı gibi onlara hiçbir şey de satılmayacaktı. Kutperest, Mekke şehir devleti hükümetinin bu kararı bir sahifeye yazılarak Kabe duvarına asıldı. Böylece Müslümanların gay-i olan bütün temasları kesilmiş oldu. Öyle ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ edecek bir tek muhatap dahi bulamıyordu. <Gülüyor> Üç sene kadar devam ettiği rivayet edilen bu ambargo dönemi, Müslümanlar için çok sıkıntılı seneler olmuştu. Açlık ve susuzluktan çocuklar ölüyordu. Peki açlık ve susuzluktan ölen, kendilerine ambargo uygulanan insanların suçun neydi acaba? Suçları yalnızca Allah'a inanmak ve yalnızca ona göre yaşamayı istemekti. İşte bütün suçları bundan ibaretti. Ambargo yılları büyük çilelerle geçiyordu. Bu ambargo gecelerinin birinde bir sahabi ihtiyacı için dışarıya çıkmıştı. Karanlıkta ayağı bir şeye değen sahabi merak ederek eğildi ve o şeyi kaldırıp baktığında söylediklerini hep birlikte dinleyelim. Bu topraklar arasında kurumuş bir deri parçasıydı. Tarif edemeyeceğim kadar sevinmiştim. Hemen deri parçasını götürüp yıkadım ve günlerce suda kaynatarak onun suyuyla ...açlığımızı giderdik, demişti. Bu ne dava... ...bu ne hayat... ...bu ne mücadeleydi? Neyin uğruna katlanılıyordu bu işkence ve sıkıntılara bu çilekeş insanların derdi neydi acaba? Bunlar kendilerini ahsen-i takvim olmaya adamış, hayatının her zerresini Allah rızası istikametinde düzenleyen, Allah için mücadele eden Allah dostlarıdır. Sabrediyorlar ve iman yolunu tuttuklarından katlanıyorlardı bunca işkence ve ...bunca çileleri. Pasif ve eylemsiz olmalarına rağmen... ...müşriklerin saldırı ihtimali... ...her an için varit olduğundan... ...gece gündüz ellerinden... ...silahı da düşürmüyorlardı. Fakat bu pasif silah... ...iman, sabır ve... ...hicret devrelerinden sonra tamamen aktif duruma gelecek ve küfre hak ettiği dersi verecekti. Müzik Sahabelerden birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyordu. Ya Resulallah, hayatımızdan emin olup silahlarımızı bırakacağımız bir gün gelmeyecek midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şudur. Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler çok az olacaktır. Bu demek oluyor ki müşrikler hiçbir zaman Müslümanları rahat bırakmayacak ve Müslümanların elinden de tedbir düşmeyecektir. Gerçekten de böyle olmuş ve ölünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman tedbiri elinden bırakmamıştır. Vefat etmeden önce ısrarla üzerinde durduğu vasiyet, Üsame ordusunun Bizans'a karşı cihada gitmesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da böyle olmuş ve Müslümanlar, ...hiçbir zaman... ...mücadeleyi... ...bırakmamışlardır. Ambargodan dolayı... ...Müslüman çocukları açlıktan... ...susuzluktan ölürlerken... ...Mekkeli müşrikler... ...keyiflerini sürdürmeyi... ...devam ediyorlardı. Zaten... Her zaman böyle değil midir? Batılı ülkeler her türlü lüks hayat içerisinde yaşarken sömürdükleri, ekmeklerini bile onlara çok gördükleri fakir ülkeler, zavallı insanlar her türlü sıkıntıyla karşı karşıya değiller midir? O günün insanları ve özellikle Müslümanları ezen zihniyeti neyse bugünkü emperyalist zihniyetlerde aynıdır. Gerçi Müslümanlara uygulanan bu ambargonun manasız olduğunu düşünen Mekkeliler de vardır. İşte bu şekilde biraz insaflı düşünen insanlar Mekke devleti yetkililerine giderek ambargonun kalkmasını istemişlerdir. Sizler her türlü yiyecek içerisinde keyif çatarken, çocuklar açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Acıma duygularınız köreldi mi gibi sorular sormuşlar ve onları düşünmeye sevk etmişlerdir. Derken aralarından Hişam bin Amr, Kabe önünde durarak bağırmaya başladı. Ey Mekkeliler bu zulüm yeter artık dedi. Mekkeli müşriklerin en azılısı olan Ebu Cehil ise buna itiraz etti. Hayır, onlara uyguladığımız ambargo devam etmelidir. Ne var ki... Zulüm o kadar kötü boyutlara varmıştı ki... ...Ebu Cehil'i dinlemeyen Mut'im adındaki Mekkeli... ...Kabe'nin duvarına asılı olan ve üzerinde ambargo kararı yazılı bulunan sahifeyi alıp yırttı... ...ve böylece bu zulüm ambargosu da sona ermiş oldu. Fakat bu sosyoekonomik ambargo kalkmasına rağmen... Mekke devleti Müslümanlara yaptığı işkenceyi değişik şekillerde uygulamaya devam etmiştir.